elhamdülillah Allahu ve's-salatu ve's-selamu ala resulillah Kardeşlerim Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu Bugün 30 Mayıs 2015 Cumartesi Bugünkü dersimizin konusu insanın diline sahip çıkması, onu gerektiği zamanda ve gerektiği şekilde gayesine uygun olarak kullanması hakkında olacak. Evet, bugün toplumumuzu ifsad eden, halkımızı birbirine düşman kılan sevgi ve saygı bunun yanında muhabbet bağlarını temelinden sarsan insanımızı maddi ve manevi cihetten çökerten Allah azza ve celle ve onun kullarını birbirlerinin sevgisinden ve Allah subhanahu wa taala'nın muhabbetinden uzaklaştıran hayati ve kangren olmuş bir yaramızdan bahsedeceğiz. Başarı Allah'tan. Evet. Kur'an ahlakının öğretilmediği, yaşanmadığı ve hükümlerinin uygulanmadığı, hakim olmadığı bir ortamda yaşadığımızı herkes biliyor. İslam'ın öğretilerinin hayattan uzaklaştırıldığı ve ahlaki değerlerinin ayaklar altına alındığı bir ortam gereği çağımız Müslümanının boğuşmak zorunda kaldığı birçok manevi hastalık vardır. Bu hastalıkların başında hiç şüphesiz ki kişinin diline sahip olamaması hastalığı gelmektedir. Bu hastalık önemsemediğimiz, basite aldığımız, hatta en takvalı adettiğimiz insanların bile çok yakından rahatlıkla yakalanabildiği bir rahatsızlık ve kişilik bunun yanında da karakter zafiyeti sorunudur. Bu hastalık eğer İslami ve insani usullerle tedavi edilmezse İslam'dan uzak insanlar arasında problemler meydana getirdiği gibi Müslümanlar arasında da ciddi bir takım problemler meydana getirmeye devam edecektir. Bu hastalığa bir an önce neşter vurmalı ve en kısa yoldan bu hastalık tedavi edilmelidir. Aksi halde kardeşler arasında ayrılık sokmaya ve onların gücünü kırmaya bu hastalık ne yapacak? Sebebiyet verecektir. Evet kardeşlerim, bu <gülüyor> İnsanoğlunun başına gelen en büyük belalar ve musibetler hepinizin bildiği gibi dili sebebiyle olmaktadır. Kişinin diline sahip çıkması, gerektiği zamanda ve yeterli şekilde hak olanı konuşması onun dünya ve ahiret saadetiyle çok yakından alakalıdır. Evet. Bundan sebep Allah Subhanehu ve Teala bu tehlikeyi bildiği için kullarını daha yaratırken onların bu organlarından dolayı zora düşmemelerini sağlamak için kullarına merhamet ederek bu dil organını boş ve dışarıda yaratmamış. Burnumuz dışarıda. Kulağımız dışarıda. Ama dilimiz nerede? Bir odanın içinde, bir sıra muhkem duvarın içinde, iki tane sağlam kapının içinde hapsedilmiş durumda. Allah Azze ve Celle her şeyi bildiği gibi kulun başına gelecek olan bela ve musibetlerin de dil vasıtasıyla geleceğini biliyor onun için. Dile hareketinde ne yapıyor? Bir sınırlama getiriyor. Ta ki insan ne yapsın? Ne söylediğini, ne söyleyeceğini düşünsün. Ona göre dilini hareket ettirsin. Hayra hareket ettirirse mükafatını alsın. Şerre hareket ettirirse onun da cezasını çeksin. Evet. Bu Allah Azze ve Celle'nin kullarına ikramı. Hem rezil ediyor dil insanı hem vezir ediyor dil insanı. Dünya ve ahirette maddi ve manevi şekilde vezir olmak isteyen diline sahip çıksın. Dünya ve ahirette rezil olmak isteyen kişi de aklına geleni ne yapsın? Ortaya savursun. Evet. Bu hususu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok güzel dile getirmiş. Allah Azze ve Celle'nin biliyorsunuz vahiy ile konuşan birisi Peygamber aleyhisselatü vesselam. İnsanın Halık'ı Allah nelerden korkacak, nelere rağbet edecek, nelerden çekinmesi gerekiyor. Allah en güzel şekilde bildiği için en güzel şekilde yaratıyor yaratmakla kalmıyor insanın nasıl davranacağına dair prosedür icabı peygamberleri gönderiyor peygamberler de her şeyi aleni bir şekilde açıkta ne yapıyor? ümmetlerine bildiriyor İşte peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam bize bildiriyor bu hadis, Bukhari'de iman bahsinde kayıtlı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Müslüman, dilinden ve elinden diğer Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de, Allah Subhanahu ve Taala'nın yasakladıklarını terk edendir buyuruyor. Müslüman neymiş? Asıl itibariyle, yani iman ettikten sonra salih amelleri işledikten sonra elinden ve dilinden diğer müslümanların emin olduğu kimseymiş. Ama bu demek değil ki müslüman sadece müslümanlara ne yapacak dilini tutacak, elini tutacak. Hayır. Herkese karşı elini ve dilini tutacak. İster mümin olsun, ister muvahit olsun, ister müşrik olsun, ister Sair dinlere müntesip olsun Ne yapacak? Onlara da zarar vermeyecek Ama özellikle mümin olan kardeşine hiçbir şekilde ne yapmayacak? Bir kötülükte bulunmayacak Evet Muhacir de yani hicret eden neymiş? Allah'ın yasaklarını terk eden kimseymiş esas muhacir ama bizim muhacir dediğimizde, sözlüğü açtığımızda bize gözüken durum nedir? Yolunu, yordamını, vatanını, efendim, sevdiklerini, malını, mülkünü Allah için terk edendir. Bunu görüyoruz. Muhacirin manası, lugavi manası bu. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna ne yapıyor? Bir şey daha ekliyor. Bizim nasıl davranmamız gerektiğini bize en iyi şekilde öğretsin diye. Yani Allah Subhanahu ve teala'nın yasakladıklarını ne yapacaksın terk edeceksin ki gerçekten günahlardan hicret etmiş olasın. Evet, bizim selefimiz yani bizden önce yaşamış hayırlı üç nesil ve onlara güzellikle İttiba edenler Allah Azze ve Celle'nin bu emir ve yasaklarını tutma uygulama hususuna çok dikkatli davranmışlar. Bizlere örneklik teşkil etmişler. Biz şimdi ne yapalım? Süfyan İbni Uyeyne'den bir misal verelim. Adamın birisi Süfyan İbni Uyeyne'nin yanına geliyor ve Müslümanların gıybetini yapıp onları eleştiriyor. Bunu gören Süfyan İbni Uyeyne şöyle diyor. Acaba sen doğuda hiç kafirlerle cihad ettin mi? Adama soruyor. Bakın karşıdaki adamı tenkit etmek yeri geldiğinde lüzumludur. Ama tenkit edeceğim diye de adamı tutup kendime düşman etmem ne değil? Matlup ve maksut bir şey değil. Aleyküm selam ve rahmatullah. Öyle bir şekilde karşıdakini tenkit edeceksin ki karşıdaki adam senin bu tenkidinden ne yapmayacak? Alınmayacak. Sen de onu tahkir etmeyeceksin. Herkesin yanında Küçük düşürmeyeceksin. Öyle kelimeler ona seçip göstereceksin ki adam ne yapamayacak? Bunu inkar edemeyecek. inkar etmemekle, edememekle beraber sana da düşman olmayacak. Soruyor şimdi. Hiç doğuda kafirlerle cihad ettin mi? Adam etmedim. Batıda etmedim. Güneyde etmedim. Kuzeyde etmedim. Hmm. O zaman Süfyan İbni Uyeyne o adama şöyle söylüyor. Allah'ın düşmanları diyor senin elinden bu kadar diyor eminler. Doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde Allah Azze ve Celle'nin düşmanlarına karşı sen ne yapmamışsın? Mücadele ve mücahede etmemişsin. Bu adamlar senden neler? Kendilerine karşı ne görmemiş? Bir reaksiyon görmemiş. Rahatlık içindeler. Yahu biraz sus da Müslümanlar da senin dilinden emin olsunlar. Subhanallah. Elinden, dilinden, bütün halinden kafirler memnun. Neden memnun? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi bir tavra ne yapmışsın bürünmüşsün. Ama ne yapıyorsun? Dilinle Müslümanların aleyhine adeta şeytanlık yapıyorsun. Onları rahatsız ediyorsun. ve adam sus da kafirlerin senden emin oldukları kadar Müslümanlar da senden ne yapsınlar? Emin olsunlar diyor. Adamın adeta orada belini kırıyor. Söz söylemeye mecal bırakmıyor. Ama uslub, usturup, önemli olan bu. Evet kardeşlerim, aleyküm selam ve rahmetullah. İslam, insanların dillerine sahip çıkmalarını farz kılmıştır. Ağızdan çıkan bir söz, kimi zaman insana cenneti kazandırmaya sebebiyet verirken, bazı zamanlarda da cehenneme düşmesine sebebiyet verecektir. Allah subhanehu ve teala bundan bizi muhafaza buyursun. Evet. Kardeşlerim. Lazlar şöyle söylerler. Ben orada biliyorsunuz 7 sene kaldım. İmamlık yaptım. Arapça okudum orada Rize'de. Oy benim dilum, ettin beni dilum dilum der. Yani ey benim dilim, ettin beni dilim dilim. İnsana ne başına musibet bela geliyorsa dilinden geliyor. Bu nedenle kişinin konuşmadan önce ağzından çıkaracağı her sözünü enine boyuna düşünmesi lazım. Telaffuz edeceği cümlelerin Nereye dokunacağına Nereye gidip çarpacağına iyi karar vermesi lazım Sözlerini Tahlil etmesi lazım Ondan sonra Ortalığa onu hayırlıysa Bırakması lazım Şerse yut kardeşim Evet İmamı Tirmizi'nin Rahimahullah Zühd babında 10 numarada kaydettiği bir hadis var. Orada Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyuruyor. Kişi nereye varacağını bilmeden Allah Subhanahu ve Taala'nın rızasını gerektiren bir kelime konuşur da Allah Subhanahu ve Teala bu kelime sebebiyle kendisine kavuşacağı güne kadar o kul için rızasını yazar. İhtiyaç esnasında bir kelime söylersin, sen o kelimeyi basit bir kelime olarak algılarsın ama ihtiyaç olduğu için hakka götürücü bir kelime ve söz olduğu için Allah Azze ve Celle o kelimeyle senin hakkı ayakta tutmanı gördüğü için tuttuğunu gördüğü için senden razı olur ve kıyamete kadar ne yapar sana hayırlar yazar. Bir kişi de nereye varacağını düşünmeden Allah Subhanehu ve Teala'nın gıdabını gerektirecek bir kelime konuşur da Allah Subhanehu ve Teala bu kelime sebebiyle. Kendisine kavuşacağı güne kadar okul aleyhine öfkesini yazar. Nasıl konuştuğu kelimeyle Allah razı olur. Bir küçük misal verelim. Suçsuz olan, günahsız olan birisi ne yapıyor? İpe götürülüyor. Senden başka da o adamın suçsuz olduğunu bilen yok. Allah Azze ve Celle haricinde. Adamlar ne yapmışlar? Onun aleyhine, onun ayağına çalaparı dolayabilmek için dedikodu yapmışlar, yalanlar üretmişler, iftira atmışlar. Seninle bir alakası yok. Ama sen ne yapıyorsun? Diyorsun ki ben gördüm sizin isnat ettiğiniz işi bu adam yapmadı. Ben şahidim Allah için. Hakim olan kişi de Ne yapıyor? Senin bu şehadetinle beraber zaten öteki adamlardan ne yapmıştı? Şüphelenmişti ama senin şehadetinle meseleyi daha derinlemesine araştırıyor. Ve o adam ipten kurtuluyor. Neyle? Senin sadece bir küçük sözünle. Halbuki mümin olan bir kulun Allah katındaki değeri Kabe'nin değerinden daha yüksek. Daha yüce öyle değil mi? Kabe'yi insan oğlu yaptı. Taş taş üstüne. Ama insanı halk eden Allah Subhanahu ve teala. İşte yeryüzünde Allah azze ve celle'nin kanunlarının hakim olması için uğraşan bir kimse Allah azze ve celle'nin yeryüzündeki neyidir? Halifesidir. Böyle bir kimseye, Müslüman bir kimseye, senin yapmış olduğun basit bir sözle yardım ne yapacak? Onun zulme uğramasına engel teşkil edecekse Allah bundan ne yapıyor? Razı oluyor. Ha. Bir söz dine muhalif. Adamlar söylüyorlar, konuşuyorlar. Sen de efendime söyleyeyim kafiye olsun, efendime söyleyeyim edebiyat parçalayasın diye bir şey söylüyorsun Allah Subhanahu ve teala ondan gadaplanıyor. Halbuki o söz senin için normal bir söz. Normal bir söz ama Allah'u öfkelendirecek bir söz. Sen o söze ne yapmıyorsun? Pek kale almıyorsun, dile getiriyorsun sırf insanları güldürebilmek için. İnsanlar gülüyor, razı oluyor ama Rabbul Alemin Azze ve Celle senin telaffuz ettiğin, ağzından çıkardığın bu sözden razı oluyor mu? Olmuyor. Onun için kardeşler dil çok önemli. Şu dil ne dedik? İnsanın cennete gitmesine de cehenneme gitmesine de sebebiyet veren bir organ. Onun için ne yapmak lazım? Dili başıboş bırakmamak lazım. Evet. Bu hadisin ravilerinden Alkame Rahimahullah şöyle diyor. Ben bu hadisi Duyduktan sonra, başkalarına rivayet ettikten sonra nice sözler var ki onları dile getirmekten çekindim. Ve selam ve rahmetullahi wabarakatuhu. Biz ne yapıyoruz? Çok şey duyuyoruz elhamdülillah. Ama duyduklarımızı hemen hayata tatbik etmiyoruz. İşte sahabe tabi'in, etba'u tabi'nin Allah katındaki değeri, Müslümanlar katındaki değeri nedir? Buradan kaynaklanıyor. Onlar duyuyorlardı Kur'an-ı Kerim'den bir emir, anında yerine getiriyorlardı. Bir nehi onlara geliyordu, anında terk ediyorlardı. Şarabın haram olması, ayeti kerimesi gelince, Ebu Talha radıyallahu anhunun evinde herkes, İçiyordu. Ebu Talha dedi ki gidin bakın kölelerine bu ses ne? İşte innemel hamur vel meysur ayeti kerimesi gelince dediler içki haram kılındı. Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimenin nihayetinde ne diyor? فَهَلْ أَنْتُمْ muntahun. Artık terk ettiniz, bıraktınız değil mi içki içmeyi? Ne dediler sahabe-i kiram? Bizim غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمَ الَضَّالِينَ dediğimizde Hepimizin cümbür cemaat amin dediğimiz gibi İnteheynâ ya Rabbena inteheyne Bıraktık Allah'ım bıraktık. bak bir tek kelime. Onlar o kelimeyi ilk defa duydular. İnteheynâ ya Rabbena inteheyne dediler. Bıraktık artık nihayete erdirdik. Bizim babalarımız bin seneden beri Müslüman ama biz halen daha ne yapıyoruz? İçkiyi içebiliyoruz Allah'tan korkmadan. İnteheyna ya Rabbena inteheyna diyemiyoruz. İşte sahabe-i kiram radvanullahi teala aleyhim ecmainin derecesi buradan ortaya çıkıyor. Evet ne yapmış bak? Ağzımdan çıkan kelime Allah'ı mı razı eder yoksa Allah'ı mı gadaplandırır? Bilemediği için Çok meseleyi yutkunmuş Dile getirmemiş Sen de yutkun Sen de söyleme İşine Lüzumluk olmayan durumu Telaffuz etme Başın salim olsun Evet İnsanoğlu her konuştuğundan Sorguya çekilecek Her konuştuğundan Hayır konuştuğundan da sorguya çekilecek, şer konuştuğundan da sorguya çekilecek. Ulan hadi anladık, hayır konuştu şer konuştuğundan sorguya çekilecek. E hayır konuştuğundan nasıl sorguya çekilecek? Eğer bir kimse şahitlikte bulunurken dört dörtlük bildiği hakikatleri ortaya koymazsa, Hayır konuşsa bile hepsini söylemediğinden dolayı Allah soracak. Neden hepsini bildiğin gibi ortaya dökmedin diye. Ya bak hayır konuştu ama yine mesul oldu. Neden? Çünkü bildiklerini tam manasıyla ne yapmadı? Ortaya koyup da hakkın ayakta kalmasına sebebiyet vermedi. Evet. Rabbimiz Celle ve Ala bu meseleyi bize Kur'an-ı Kerim'de Kaf Suresi 16. ve 17. ayetlerde Ne yapıyor? Tafsilatıyla anlatıyor Bakın Rabbimiz Celle ve Ale şöyle buyuruyor Çünkü onun sağında ve Solunda oturan ve her Davranışı yakalayıp Tespit eden iki tane Melek vardır Kardeşler Biz görmek için ışığa ihtiyacımız Var gözümüzü kapattığımızda isterse Güneş olsun göremiyoruz Ama melekler kör değiller Zifiri karanlıkta da ne yapıyor Senin yaptığını görüyor yazıyor biz ne yapıyoruz? Sağır olabiliyoruz. Karşıdan uzaktan işitemeyebiliyoruz. Ama melekler zaten uzakta değiller. Sağımızda ve solumuzda. Yani meleklere gizlik alan bir şey yok. Meleklere gizlik alan bir şey yok. Onun için melekler yazmasın istiyorsan ayıpları işlemeyeceksin. Günahları ve balleri işlemeyeceksin. İşledin. Bitti mi? Tevbe edeceksin. Çünkü daha ölmedin. Güneş de ne yapmadı? Daha batıdan doğmadı. Kıyamet kopmadı. Ölüm sana gelmedi. O zaman ne yapacaksın? Tevbe edeceksin. Et taibu minez zambi, peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Günahından diyor tevbe eden kişi sanki diyor günah işlemedi gibi. Yani demek Allah Azze ve Celle günahları bağışlıyor. Günah Müslümanlara. Kafirlere günah yok. Kafire günah yok. Her şeyi serbest tanıyor kafir kendine. Onun için ne yapıyor? Helal da olsa, haram da olsa işliyor. Günah Müslümanlara. Ama tevbe etmede Müslümanlara. Ha, Kafire de tevbe var. Kafire de tevbe var. Evet. Allah Azze ve Celle... Ayet-i Kerimede devam ediyor mealen. İnsan bir söz söylemeye dursun, mutlaka yanında gözetleyici ve dediklerini zapteden bir melek vardır. Demek ki kardeşlerim insan her zaman ve her mekanda istediği gibi davranamadığı gibi her istediğini de gönlünce konuşma hakkına sahip değildir. Atalarımız. Allah rahmet etsin hayırlılarına ne demişler? Her istediğini söyleyen istemediğini işitir. Öyle deli gibi dangalak gibi. Aklına geleni söküp savurursan karşıdaki adam bir söz söyler ciğerini çıkarır. Melekler de böyle bir insan bunu yapıyorsa basit bir insan yapıyorsa kafası birazcık çalışan Allah Azze ve Celle'nin vazifeli melekleri var. Onlar kaydediyor yarın ne yapamayacak? Bunları inkar edemeyeceğiz. Çünkü kameraya alınıyor. Evet. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ya Resulallah bana özlü bir nasihatta bulun. Az olsun, öz olsun, kısa olsun benim yapabileceğim kudret getirebileceğim bir şey olsun. Evet böyle diyor. Bu sefer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle söylüyor. İbn-i Mace'de bu hadis. Özür dilemek zorunda kalacağın, pişman olacağın bir sözü konuşma. Ne kadar basit bak. Anlaşılmayacak bir durum var mı burada? Yarın özür dileyeceksen biliyorsun ki özür diliyorsun. İnsan neden özür diler? Kızar, öfkelenir, ağzına geleni hesaba kitaba katmadan söyler. Yarın öfkesi geçer. Bakar ki hak olan şeyleri dile getirmedi. Ne yapar? Özür dilemek mecburiyetinde kalır. O zaman ne yapacaksın? Dişleri sıkacaksın, kapatacaksın dudakları, düşüneceksin kalbinle ve beyninle. Söylediğim hayır mı getirecek, söylediğim şer mi getirecek? Zor bunu yapmak. Söylemek çok kolay. Bak ağzımdan ne yapıyor tereyağı gibi çıkı veriyor. Ama Allah Subhanahu ve Teala ilk önce bana ondan sonra size öfkelendiğimizde dilimize sahip çıkanlardan olmamızı nasip etsin. Amin. Es-sabru fi sadmetil ula peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam. Sabır ilk çarpışta. Bela'nın, musibetin ilk geldiği anda. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın devrinde Kadının bir tanesinin çocuğu ölüyor. Kadın ne yapıyor? Ağlıyor, yırtınıyor, dövünüyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam geçerken be kadın diyor bu kadar diyor ne yapma? Dövünüp Allah'a diyor azze ve celle isyan etme. Kadın tabi Resulullah aleyhisselatü vesselamın olduğunu fark etmiyor. Seni diyor çocuğun ölmedi diyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam geçiyor. Şimdi biraz daha söylese kadın belki başka bir şey söyleyecek. Ciğeri yanmış. Kadına diyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ondan ayrıldıktan sonra ya diyorlar sen kime böyle söyledin haberin var mı? Diyor yok adamın birisi geldi bana şöyle şöyle söyledi ben de dedim ki senin çocuğun ölmedi. O diyorlar Resulullah'tı Aleyhisselatü Vesselam. Kadın diyor Sübhanallah vallahi diyor farkına değilim. Hemen kalkıyor gözünü yaşını siliyor arkasından koşturuyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı özürler diliyor. Diyor ya Resulullah gerçekten diyor fark etmedim. Özür dilerim ya Resulullah. Allah için diyor, benim için Allah'a diyor, dua et beni bağışlasın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaman işte bu Es sabru fi sadmetil ula sözünü ne yapıyor? Kadına söylüyor. Sabır diyor belanın ilk çattığı anda. Bir belayla, musibetle ne yapıyor? Müslüman karşı karşıya geliyor, bağırıyor, çağırıyor, isyan ediyor. Aradan 40 gün geçiyor. Ona diyorlar ya bak sen böyle böyle davrandın. Sen Müslümansın. Yaptığın bütün hayırlar ne yaptı? Uçtu kaçtı. E ben Allah'tan razıyım diyor 40 gün sonra. E mübarek adam. Kaynadı kaynadı. Artık kazan ne yaptı? Soğudu. Şimdi razı olsan ne olacak? <gülüyor> razı olmasan ne olacak? Yani bir kul Rabbinden nasıl razı olmaz? Ama işte sabretmenin neyi? Mükafatı ilk de ilk çarpmada Evet La havle ve la kuvvete illa billah Ali radıyallahu anhu Hepimizin bildiği Bir sözü var ama Hatırlatmakta fayda var Ne diyor Sırruke esiruke İza sırta sırrak Sırta esirahu Sırrın senin diyor esirindir. Eğer diyor sen sırrına sahip olursan onu esir edersin. Eğer diyor sırrını faş edersen, ortaya çıkarırsan onun esiri olursun. Kardeşler sır neyle ortaya çıkıyor? Diliyle. Diline sahip çıkıyor Hz. Ali burada. Allah günahlarını bağışlasın, rahmet etsin. Fatiha demişler ki işte nereye sefer? Demiş sana ne? Eğer demiş nereye sefer edeceğimi sakalımdan demiş bir tek tel, kıl duysaydı bütün sakalımı tıraş ederdim. Halbuki sakalı tıraş etmek haram. Sakal, erkeğin sakalını kesmesi haram. Ama bak ne diyor? Bir tek kıl duysaydı. Kıl duyar mı? Duymaz. Ama Allah dilerse duydurur. Çünkü konuşturacak Allah Subhanahu ve teala azalarımızı. Dilimizi kitleyecek Allah Celle Şanuhu, gözümüz söyleyecek ben baktım, kulağımız diyecek ben işittim, elimiz diyecek ben tuttum, ayak diyecek ben yürüdüm, başka başka organlarımız diyecek ben şu şu şu haltları işledim. İşte Allah Celle Şanuhu isterse kıllarımızda ne yapacak? Konuşturacak. Eğer diyor kılım duysaydı ben nereye sefer yapacağım? onu diyor ne yapardım bir tek, bir tek kılı koparıp atmazdım bütün diyor onun arkadaşlarımı söker atardım burada söküp atacağından sakal tıraşı olacağından o bahsediyor hayır sırrı çıkarmamanın güzelliğini veciz bir şekilde söylüyor dile getiriyor bunu soran kişiye sen diyor sır tutmasını bilir misin Diyor tabi diyor hünkârım bilirim. O zaman ben de diyor sırtıtmasını bilirim. <gülüyor> Subhanallah Allah ecdadımıza rahmet etsin. Amin. Evet kardeşler. Subhanallah Subhanallah. Resulullah aleyhissalatü vesselam kardeşler. Her halükarda ashabını, arkadaşlarını Kendisinin yanında olan kişileri küçük demeden, büyük demeden o gün neye ihtiyacı varsa o kimsenin onu ne yapıyordu? Hemen irşad ediyordu. Adeta her gün şarj ediyordu sahabeyi i kiramını. Bir gün Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı anlatıyor. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne? Bir diyor seferde gidiyordum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a çok yakın oldum ve bu yakınlığımdan dolayı dedim ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir amel söyle ki beni cehennemden kurtarıp cennete sokulmama sebebiyet versin. Ya sahabe-i bak Allah'tan kasır istemiyor. Zenginlik istemiyor, paşa padişah olmak istemiyor. Şunu istemiyor, bunu istemiyor. Allah'ın azabından Celle emin olmak istiyor. Allah'ın rızasına kavuşmak istiyor. Hayatları bu iki mesele hususunda ne yapıyor? Dönüyor. Demin de ne yapmıştık? Bana bir şey söyle ki, ne yapsın? Allah'ı razı edici, bir durum olsun. Allah'ın gadabından beni korusun. Burada da Allah'ın cennetini istiyor. Cehenneminden, azabından ne yapıyor? Allah Azze ve sığınma sığınmayı gerçekleştirecek bir hareketi öğrenmek istiyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne buyuruyor? Bakın kardeşler. Gerçekten çok büyük bir soru sordun. Ama o... Yani sorduğun soru, Allah Azze ve Celle'nin kolaylaştırdığı kimseler için çok kolaydır. Allah Azze ve Celle kimlere kolaylaştırır hareketleri, davranışları? Müslüman kuluna, muvahhid kuluna. Kim Allah Subhanehu ve Taala'nın emirlerini yerine getirme hususunda cehet ve çaba sarf ediyorsa, Allah Subhanehu ve Teala, o ibadetleri, taatları yapmayı ona kolaylaştırır. Şimdi iki kişi var. Birisi öyle bir ortamda büyümüş ki, la dini yani emirleri tanımaz, nehileri tanımaz, dini mübin İslam'dan habersiz, öyle ot gibi gelmiş, saman gibi gidecek olan bir kişi. Ama bir kişi de var ki, muvahhid bir anne babanın Terbiyesinde büyümüş, günahlara kapı açmamış ve anne babasından devamlı şekilde ne görmüş? Tevhid görmüş, salih ameller görmüş, hayru hasanat görmüş. E şimdi bu adamın geceleyin kalkıp namaz kılmasıyla öteki ladini olan bir adamın geceleyin kalkıp namaz kılması arasında fark var mı? Var. Adam öğle namazını kılmıyor diyeceksin ki ona kalk geceleri uykunu boz, böl namaz kıl. Olacak olan bir şey mi bu? Halbuki adam ne yapmış bak Allah'a iman ettiğinden dolayı beş vakit namazını kılıyor. Allah'a yakın olmak için nafilelerle Allah Azze ve Celle'ye yakın olunduğundan dolayı gece kalkıyor namaz kılıyor. İşte bu adama Allah ne yaptı bak iman ettiğinden dolayı o kimse amelleri kolaylaştırdı. İşte öyle bir şey sordum ki ancak bu sorduğunu Allah Subhanehu ve Teala kendisine kolaylaştırdığı kimseler ne yapabilir? Uygulayabilir. Ha. Bakalım şimdi o mesele neymiş? Subhanallah. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Muaz bin Cebel'in Sözüne cevap veriyor. Bakın kardeşler. Allah Azze ve Celle ibadet eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Yani ilk önce muvahhid olursun, tevhidi öğrenirsin. Ameli salih ile Allah Azze ve Celle'ye ibadet edersin. Namazı dost doğru kılar. Şimdi ameli salihi gösterdi, ibadeti söyledi ama... Bu ibadetin ne olduğundan da bahsetti Resulullah. Egeet ulan ibadet et demedi. O zaman öyle olsaydı şimdi ne yapıyorlar? Def dümbelek çalıyorlar, dönüyorlar, oynuyorlar, hopuyorlar, zıprıyorlar. İbadet ettiklerini sanıyorlar. Böyle değil. Allah Azze ve Celle tevhidin ne olduğunu bize öğretti. Şirkin ne olduğunu öğretti. Küfrün ne olduğunu öğretti. Hem Kur'an'dan bahsetti bunu. Hem de Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında 23 sene. Yani bizi kendi hayatımıza terk etmedi. İsteyen istediği gibi çalsın oynasın demedi. Her şeyin neyi var? Bir hududu var. Şu medresenin de bir hududu var. Öyle değil mi? Bir planı var, projesi var. Elinde tapısı var. Metresi, santimetresi. Belli. İşte Allah Azze ve Celle'nin de Kullarından istediği meseleler Kur'an'da sünnetle kayıtlı. Heh, ne yapacakmış kişi? Namazı kılacakmış, zekatı verecekmiş, orucu tutar ve hac edersin. Dedi şöyle devam etti. Sana hayır yollarını göstereceğim. Bak ne yapıyor? Nasıl iman edeceğini. Nasıl ibadet edeceğini, nelerle ibadet edeceğini gösteriyor. Sonra hayır yollarını da ne yapıyor? Tarif ediyor. Oruç kalkandır. Oruçtan bir kimse Allah Azze ve Celle'nin gadabını ne yapar? Kendisine ulaşmasını engeller. Allah Azze ve Celle'nin gadabını ne yapar? Oruç engeller. Şehvet Şehvete düşmesini de ne yapar? Oruç, kulun engeller. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Ey diyor gençler, evlenmeye muktedir olanlar evlensinler, evlenmeye muktedir olamayanlar da diyor oruç tutsunlar. Bunun gayrında bir başka yol, üçüncü bir yol Resulullah Aleyhisselam gösteriyor mu? Göstermiyor. Onun için ne yapacak? Allahu ekber, Allahu ekber. Müslüman ancak Allah ve Resulü'nün kendisine cevaz verdiği şekilde davranacak. Resulullah Aleyhisselam orucun kalkan olduğuna, maddi ve manevi durumda insanı koruduğuna işaret ediyor. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları da silip süpürür buyuruyor. Kardeşlerim ne hikmetse biz işte şu kadar Sübhanallah de, bu kadar Elhamdülillah de, bu kadar Allahu Ekber de, işte şunu yap bunu yap deriz, hep söyleriz işte namaz kılmanın faziletinden bahsederiz pazartesi, perşembe oruçlarından bahsederiz bunlar hep bedava şeyler ama ne hikmetse her birimizin cebinde sanki birer akrep var, dokuz boğumlu. Allah muhafaza, ellerimiz ceplerimize Allah rızası için gidip de sadaka vermek, zekat vermek, hayır-u yapmak, mali cihette bundan pek bahsedenler ne yapmıyor? Olmuyor. İşte bak Peygamber aleyhissalatü vesselam hem insanın bedava yoluyla vücudi şekilde yapacağı ibadetlerden bahsediyor, hem de cimrilik hastalığına engel olmak için sadaka vermesini buradaki sadakadan kasıt zekat içine girer, sadaka içine girer, mali ibadetler içine girer bak bundan da bahsediyor, yani tek taraflı bahsetmiyor Resulullah fakir müminin yapacağı var, zengin müminin yapacağı var ama hem fakir hem müminin, hem fakir hem zengin müminin aynı anda kotaracağı ibadetler var. Kimseyi mahrum bırakmıyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Evet. Subhanallah. Kişinin gece kıldığı namaz da hataları silip süpürür buyuruyor. Demek farz namazlarla beraber kul ne yapması lazım? Gece de kalkıp Allah Azze ve Celle i̇badat taat etmesi lazım Namaz cihetinden Sonra Secde suresinin 16 ve 17. Ayetlerini okudu diyor Muaz bin Cebel Biz de ne yapıyoruz Bu mübarek Ayetlerin meallerini okuyoruz Yanları yataklarından uzak kalır o müttaki müminlerin, Rablerinden korkarak ve ümid ederek dua ederler. Bakın kime dua ediyorlar? Rablerine. Kimden umuyorlar? Rablerinden. Bugünün çok insanları bugün kime dua ediyorlar? Sadece Allah Azze ve Celle'ye mi? Yoksa Allah Celle ile beraber haşa ve haşa yardımcı ilahlara da mı? Allah takavide mi ayrıldı? Üd'ûniyesecimlekum buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle. Bana dua edin ben de sizin duanıza karşılık vereyim. Ve adam Allah Azze ve Celle'ye dua et ondan iste. Duymuyor mu Allah seni? Allah'tan gayrı birilerine ne yapıyorsun sesleniyorsun sanki onlar kendi işlerini hallettiler de senin yardımına da koşacaklar halbuki kendi başını taramasını bilmeyen kişi gelin başı taramağa gidermiş la haule ve la kuvvete illa billah evet subhanallah onlara verdiğimiz rızıklardan da infak ederler Kardeşler, rızık nedir? Allah Azze ve Celle'nin kuluna ikram ettiği her şey rızıktır. Mal rızıktır. İlim rızıktır. Para da rızıktır. Allah sana kas kuvveti vermiş. Ne yaparsın? Muhtaç olan bir mümine kas kuvveti cihetiyle yardım edersin. İşte bu rızıktan... Kardeşine ikram etmiş olursun. Subhanallah. Evet. Onlara o işlediklerine mükafat olmak üzere gözleri aydınlatan ne nimetler gizlendiğini hiç kimse bilemez. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de şunu yapın bunu icra ve ifa edin şunu vereceğim bunu ikram edeceğim dedikleri bizi teşvik için ama bir de bizim aklımıza hayalimize gelmeyen nimetler var Allah'ın saymadığı ikramatı Rabbani olarak yarın ahirette bize verecek oldukları evet Resulullah Aleyhissalatu Vesselam sonra şöyle devam ediyor. Sana bütün işlerin başını, direğini ve en üst noktasını haber vereyim mi diyor. Kime? Muaz bin Cebele. Ben de evet ay Allah'ın Resulü haber ver dedim. Buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her işin başı İslam'dır. Yani Allah azze ve celle'ye bila kaydu şart teslim olmaktır. Direyi namaz, zirvesi ve en üst noktası ise cihattır. Sübhanallah. Kardeşler cihat cihat Allah azze ve celle'nin dini ikame olunsun diye bazen silahla bazen fikirle bazen güzel bir sözle hayrı hakkı ortaya koymaktır cihat Allah neyi emrettirse Celle Şanuhu, onu yerli yerinde ikame etmektir cihat. Yeri zamanı geldiğinde ilahi kelimetullah için düşmanla silahla karşı karşıya gelmektir cihat. Ama oturuyorsun bir mecliste Allah Azze ve Celle'nin dinini alaya Alıyorlar dini mübini İslam ile alay ediyorlar. Müslümanları tezzif ediyorlar. İşte burada Allah Azze ve Celle'nin dinine sahip çıkıp Allah Subhanahu ve Taala'nın dinini savurmaktır cihad. Yani cihadın neyi var? Bir sürü mertebesi var, şekli şemaili var. Allah Celle Şanuhu nerede, ne şekilde, ne zaman, nasıl davranacağımızı bize bildirdi. Buna uygun olarak hayat sürmektir cihat. Yeter ki yaptığımız işle Allah Subhanahu ve Teala'nın şeriatı hakim kılsın. Allah'ın Celle Şanuhu şeriatının hakim kılınması için çaba sarf etmektir cihat. Malla olur. Dille olur, demirle de olur. Ama demirle olan en üst noktasıdır cihadın. Sündülesi. Allah Azze ve Celle, dini mübini İslam'ın hakim olması için demirle cihatta bizi kullansın, bizleri vazifelendirsin. Evet. Subhanallah. Sonra devam ediyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Sana bütün bunların temel ve esasını haber vereyim mi? Bak ne yapıyor? Adeta Hz. Muaz bin Cebel radıyallahu Anhu ile karşılıklı sohbet ediyor. Ama nerede? Nerede? Seferde seferde. Yani giderken boş bir şeyle ıslık çalarak değil şarkı söyleyerek değil vaktini boşa harcayarak değil en güzel şekilde talim terbiye ile değerlendiriyor burada ne var bize bir işaret var bir ders var velev ki ederken dahi olsun eğitimi ne yapmayacağız bırakmayacağız ama eğitim derken ne olacak hem dinimize yarayışlı olacak, Hem dünyamıza yarayışlı olacak evet haber vereyim mi bütün bunların temel ve esasını ey Muaz deyince haber ver ya Resulallah e Resulullah Aleyhisselam'ı anlatmaya iştiyaklı, Muaz bin Cebel'de dinlemeye iştiyaklı bak ne yapmış, dinlemiş, hifzetmiş, kavramış 1400 sene önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dile getirdikleri bugün bizim karşımızda böyle teri taze gelmiş bu din bize. Bak ne yapıyoruz? Biz bunu kendi kafamızdan da uydurduğumuz cümlelerle söyleriz. Ama ne yazıyoruz? Onun ağzından çıktığı gibi söyleyebilmek için kayda alıyoruz. Sahabe-i kiram buna dikkat etmişler, riayet etmişler. Subhanallah. La ve la illa billah. Evet ya Resulullah ver haber ver. Bunun temeli ve esası nedir? Konumuza ders ismi olan neydi? Dile sahip çıkmaydı değil mi? İşte bak ne yaptı burada bu zamana kadar bir sürü meseleden bahsetti. En sonunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam torbanın ağzını bağladı, içindekiler dökülmesin, kaçmasın, düşmesin diye. Evet. Sonra Resulullah Sallallahu Aleyhi sellem mübarek dilini tuttu. Buna iyi sahip çık. İşte bunu sıkı tut dedi. Dilini tutuyor. Ne yapıyor? Bu lafızları kullanıyor. Kardeşler neden? Çünkü bir insan bir şey anlatırken hem gözüne hitap etmeliyiz, hem kulağına hitap etmeliyiz, hem de kalbine hitap etmeliyiz. Bu üç meseleye aynı anda hitap edildiğinde adam unutmayacak. Ya Resulullah dilini tutmuştu. Ha dilini tutunca neden tuttu acaba dilini? Dilinde tiken vardı onu çıkarmak için mi? Hayır. Ne yapıyor? Mesele neydi? Buna sıkı sıkıya sahip ol bunu sıkı tut. Yani nasıl sıkı tut? Bu şekilde sıkı tut bırakma manasına değil. Yani yaniyi konuşturma diline bu demek. Hadislerde de ne vardır bir fıkıh vardır. Eğer hadisi sadece kelime olarak sen alırsan tut dilini. E sonra ne öğrendim bundan? E dilini tutmayı öğrettim. Hz. Peygamber Aleyhisselam Muaz bin Cebel'e dilini tut demiş. Tutmuş Muaz dilini. Ne öğrenmiş? Maksat matlup dili tutmak mı? Eliyle, parmağıyla yoksa Malayani şeyleri dine, diyanete, Kur'an'a, Sünnet'e uygun olmayan sözleri ağzından ne yapma, çıkarma demek mi? Allah'ı kataplandırıcı meseleleri dile getirme demek mi? Evet. Muaz bin Cebel radıyallahu anhu Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu fiilini ve bu sözünü duyduktan sonra şöyle söylüyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Vallahi Resulullah aleyhissalatü vesselam noktasına virgülüne bütün en inceliklerine kadar söylemiş. Ama onlar daha derin mevzuları araştırmışlar soru sorarak. Fes'elu ehlezzikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız diyor ilim ehline sorun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan daha allame olan birisi mi var? Muaz radıyallahu anh'u diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, bizler konuşmamızdan dolayı hesaba çekilecek miyiz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Anan sana hasret kalsın ey Muaz. Bu Araplarda bir deyim. Hani biz deriz, bazen sevdiğimiz biri olur da, arı boku yiyesin deriz. Bir deyim bu. Haşa ve kella, arının gerçekten şeyi mi var? Ama bunu böyle söyleriz. Elin topraklansın diyor Peygamber Efendimiz. Elin toprağı bulansın demek mi? Bir deyim bu. Elin bereketlensin yani... Anan sana hasret kalsın. Kim kime hasret kalır? İki sevgili olan kişi birbirini göremezse hasret kalırlar sevgilerinden dolayı. Anan seni sevsin manasına. Ananın gözdesi olasın manasına. Başka manaları da vardır. Evet, insanları yüzük oyun cehenneme sürükleyen dillerinin yaptıklarından başka bir şey midir? Ha, cehenneme götürücü amellerin başını çeken organ neymiş? Dilmiş. Evet arkadaşlar, bu hadisi Ahmed bin Hanbel rahimallah müsnedinde ne yapıyor? zikrediyor ve hadis sahihtir diyor. E, Tirmizi'de de var bu rivayet. <gülüyor> evet. Resulullah aleyhissalatu vesselama bir adam geliyor yine. Ey Allah'ın Resulü bana özlü bir nasihat et diyor. Bak sahabe hep kısa olsun Basit olsun Ama Allah Azze ve Celle'nin Rızasına götürücü Bir amel olsun Bakın ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> Namaz kılmaya kalktığında Namazını son kez Namaz kılan kimse gibi Kıl Yani namazın Haldır huldur, paldır puldur olmasın. Tadili erkansız namaz kılma diyor. Bir adama deseler, ipe veriliyorsun, bir namaz kıl deseler o adam ne yapar? Vallahi uzatır da uzatır ip boynuna geçmesin diye. Ne kadar uzatır? Çok uzatır, yapabildiği kadar uzatır. Neden? Neden? Çünkü namaz kılarken yaşama imkanı ona tanınıyor. Bir de adam şuurluysa, şuurluysa şuursuzsa ölmemek için namazı uzatır. İnna keser, inna okur okur ne yapar? Devam eder. İnna atanakel kefserden başka bir şey bilmiyorsa 500 defa onu okumaya çalışır. İlmek geçmesin boğazıma diye. Ama şuurlu muvahit bir müminse ne yapar? Ya Rabbi. Biraz sonra huzuruna geliyor Sanki Allah Azze ve Celle'yi görüyor gibi ibadet eder. Allah'ın huzurunda olduğunu ne yapar? Hissederek namaz kılmaya çalışır. Mel ihsanu dediğinde melek ne diye cevap verdi? En te'abudallâhe ke'enneke terâhû فإن لم تكن تراه فإنه Allah'a ibadet etmendir. Nasıl? Allah Celle seni gördüğünü bildiğin hal üzere. Sen onu göremesen de. Yani biz Allah'ı görmüyoruz Celle Şanuhu ama göreceğiz. Biz mikrobu da göremiyoruz. Ama mikroskopla ne yapıyor? Her birisi yumruk kadar oluyor o mikropların. İşte Allah Celle Şanuhu bugün gözümüze kendisini görme hassasını ne yapmadı? Vermedi. Ama yarın ahirette Allah Azze ve Celle gözümüzdeki bu perdeyi alacak. Cuma vaktinde Rabbul Alemini Azze ve Celle'yi göreceğiz. Nasıl? Gidince göreceğiz. Allah peygamberi hastasıyla ve kendisi Kur'an-ı Kerim'de görüleceğini ne yaptı bize bildirdi. Nasıl görüleceğini ne nitelikte görüleceğinden bahsetmedi. Biz göre, göre, göreceğimizden ne yaparız? Bahsederiz, inanırız, iman ederiz. Keyfiyetinden haberimiz yok deriz, kestirip atarız. Evet. Yarın Devam ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Son kılınan namaz gibi diyor olsun. Yani uydurukça namaz kılma. Tadili erkenle ne yap? Riyayet ederek namaz kıl demek. Yarın özür dilemek zorunda kalacağın, pişman olacağın bir sözü konuşma ve insanların ellerindekinden ümidini kes. Tamahkar olma, hırslı olma. Onlara göz dikme. Onlardan bir şey bekleme. Meselemiz neydi? Dile sahip çıkmaktı. Eğer yarın özür dilemek durumundaysan, özür dileyecek olduğun o hareketi hayatından çıkar Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam. Bu da yine e, İbn-i bulabileceğimiz bir hadis. Evet. Bakın kardeşler, çok veciz sözler söyleyen ilim ehli var. Bunlardan bir tanesi de Abu Zeyyel, rahimahullah. Diyor ki, konuşmayı öğrendiğin gibi susmayı da öğren. Konuşmayı öğrendiğin gibi susmayı da öğren. Çünkü susmayı öğrendiğinde, yeri zamanı geldiğinde sustuğunda, ne yaparsın? Karşıdaki alimden, senden daha çok bilen kimseden bilmediklerini öğrenirsin. Vır vır, vır vır vır konuşursan sabahtan akşama kadar illallah dedirtirsin kendine. Yani sussa da kafamız selamette bulunsa. Ama siz de demeyin ha bir buçuk saat oldu. Sen de sus da selamette kalalım demeyin. Daha ders bitmedi. Evet. Devam ediyor şimdi Abu Zeyyal rahimehullah. Söz sana yol gösterirse susmak seni korur. Ana Nasıl oluyor? Susmak beni koruyor. Fikri olan var mı? Susmak susmak. Geldin adamın biriyle ne yapıyorsun? Münazara yapacaksın, münakaşa yapacaksın. İlkten onu dinlersen ne yaparsın? Onun ne kadar bildiğini bilmediğini ölçer tartarsın. Onun getirdiği delillere karşı ne yaparsın? Savunma hazırlarsın. İlk önce kendin böyle hararetli hararetli konuşursan icabında meseleleri karıştırabilirsin. Baktın gördün, baktın gördün, işin içinden çıkamayacaksın. O zaman ne dersin? Subhanallah. ben bu hususta konuşmak istemiyorum. Adam senin alim mi, cahil mi olduğunu anlayabilir mi sustuğunda? Anlayamaz. Ama ağzına geleni löp löp löp löp, löp atarsan, bakar ki efendime söyleyeyim, içi boş davul gibi damvurdum buradamvurdum ses çıkıyor ama ne yok? Elim yok. Arifan yok. Bomboş. İşte susmak seni korur. Nasıl susmak seni korur? Her konuştuğundan insan pişman olabilir. Olur mu? Olur. Ama sustuğun meselede pişman olmazsın. İmam Mali'ye soru sorun, de, ilim soru ne kadar sede soru sorulduğuna keyfiyetle alakalı istifa alakalı. O yine ayrı bir şey O ayrı bir şey yine Evet Subhanallah. Şimdi susmak susmak susmak Susmak güzel bir şey dedik Ama susmakta iki tane fayda var Şimdi biz ne yapacağız Ortaya baklavayı getirdik Koyduk Adam bakıyor ağzının suyu akıyor ya bu adam al bir tane daha ağzına sok bari. Ne ya? Adam tatsın lezzeti. Ağzı sulandı. Şimdi ne yapacağız? Sustuk. Tamam. Susmak çok iyiymiş. Ama bakalım susan kişinin kazandığı faydalar neymiş? Birincisi susup dinleyerek senden daha bilgili olanların ilmini elde edersin. Öyle değil mi? Geliyor şimdi birisi bir ders hazırlıyor. 10 tane 15 tane kitap karıştırıyor adam. Yazıyor çiziyor bilmem ne yapıyor. Bir haftada ayarlıyor icabında dersi. Sen ne yapıyorsun? Bir saat bir buçuk saat duruyorsun. Adamın bir haftada didinip çalıştığını bir saatte dinliyorsun. Neyle? Susmakla. Sen oradan bir şey söylesen ötekin bir şey söylesen. Ne olur? Karman çorman olur. Adamın anlattığı burada anlaşılmaz. Susunca herkes anlıyor bak. Laf karmaşası, kargaşa olduğunda anlatan kişinin meramı ne yapmıyor? Ortaya çıkmıyor. Ha, demek ki susan kişi dinleyerek ilim sahibi olurmuş. Sahabe-i kiramın hepsi dinleyerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı dinleyerek ilim sahibi oldular. Hiçbir tanesi üniversite mevzunu değildi. Ama okula gitmedikleri halde, yaz, yazmasını bilmedikleri halde onlardan gelen rivayetleri bugün allameler şerh ediyor. Gene dibi kökü bulunmuyor, sonu ne yapmıyor? Gelmiyor. Evet, ikinci fayda... Senden daha iyi tartışanları susturursun. Subhanallah. Adam susmakla nasıl benden daha iyi tartışanları susturuyormuş? Kendisinden daha iyi tartışanları susturuyormuş? Sustuğun için senin açıklarını bulamazlar. Lafları arka arkaya, arka arkaya, arka arkaya ne yaparsın sıralarsın. Ama öyle bir şey olur ki bazen istemeden bir şey söyleyebilirsin dilin sürçer nasıl dilin sürçer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor bize adamın bir tanesi çöle yola çıkıyor devesine dolduruyor kurutulmuş etleri ekmekleri yiyecek maddeleri suyu tulumla alıyor biniyor üstüne bir de mahfel maşallah gölgenin altında gidiyor bir yere geliyor ki deveden iniyor. Deve bir şeyden ürküyor, kaçıyor. Yakalayamıyor deveyi. Deve kaçtı. Kum tepelerinin arkasında kayboldu. Oraya gidiyor deve yok, buraya gidiyor deve yok. Artık ölüm mukadder. Sübhanallah. Kafasını ne yapıyor? Bir otun çöpün tikenin altına koyuyor. Çünkü çölde 80 derece ne var? <gülüyor> Güneş var. Ölüyor adam. Kavruldu ayakkabı şeyi gibi oldu. Altı gibi oldu. Eski ayakkabı altı gibi. Uyumaya başladı. Çünkü insan uyurken ne yapmaz? Susuzluk hissetmez. Uyuyabiliyorsa susuzluktan açlıktan. Bir bakıyor ki devesinin burnundan çıkan nefes adama Sıcak sıcak gelince kalkıyor bir baksak Allahu Akbar deve geldi mahvel üstünde su üstünde tulumlarla yiyecekler hazır adam ne diyor <gülüyor> Ya Rabben, Ya Rabbi, ey benim Rabbim <gülüyor> anta abduk sen benim kulumsun ve ana Rabbuk ben de senin Rabb'nim Subhanallah. Bu kelime aslında küfür, şirk ama Allah Subhanahu ve teala onun biliyor dilinin dolaştığını bu söz küfür olmakla beraber Allah'ın hoşuna gidiyor. Bu küfürü telaffuz etmesinden dolayı Allah gadaplanmıyor okula. Aynen bizim çocuklarımıza da olur çocuk yeni baştan konuşmaya başlar. Yarım yarım bir şeyler söyler. Söylediği söz belki ne yapmaz? İstenilen, istediğimiz bir sözü telaffuz etmemiş olur. Başka bir manaya gelen bir şeyi söyler. Ama ondan biz ne yapmayız? Kocunmayız. Çünkü ne yapıyor bilmiyor. Yeni yeni öğrenmeye çalışıyor. İşte aynen bunun gibi. Karşıdaki Müzakere etmiş olduğun, mübahese etmiş olduğun kişinin yanında susarsan adam ne yapmaz? Senin açığını tutmaz, bulmaz, bulamaz. İstese dahi. Ama her şeyi böyle tesbih boncuğu gibi sıralarsan adam ne yapar? Alır bunu kaydeder. Ondan sonra da şurada şu hatayı yaptın, burada bu hatayı yaptın diye rezil kepaze eder. O zaman ne yapmak lazım? Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın dilini tuttuğu gibi dili tutmak lazım. Evet. İbn-i Dünya Rahimahullah bunu ne yapıyor? Es-Samt isimli yani Susmak isimli kitabında birinci cilt 550. sayfada kaydediyor. <gülüyor> la havle ve la kuvvete illa billah. Ömer i̇bn Abdülaziz Rahimahullah'a geliyor birisi. Diyor ki sıffin savaşında katılanlar, o savaşta bulunanlar hakkında ne diyorsun diyor. Hazreti Ömer'in torunu Ömer bin i Abdülaziz. Ömer bin i Abdülaziz Rahimahullah diyor ki Allah Subhanahu ve Teala orada akıtılan kanlara elimi bulaştırmadı. Ben de konuşarak dilimi o kanlara bulaştırmayı istemem. Hatta bir rahimehullah el uzza ne yapıyor? Bunu zikrediyor. Ha! Bakın şimdi Ömer İbn Abdülaziz. Raşid halifelerin kaçıncısı? Beşin. Beşincisi olarak zikrediliyor. Ne kadar akıllı bak. Sözde çok güzel bir kelime telaffuz ediyor ve bize ders veriyor. Bizim Allah azze ve celle elimizi ne yapmadı? O kana bulaştırmadı. Ben de dilimi o kana bulaştırmak istemiyorum. Gelsin birisi bize sorsun bakalım şimdi. Maşallah kitaplar yazarız. Hangisinin haklı olduğunu, hangisinin haksız olduğunu bırak bir tarafa. Niyetlerini bilebiliriz onların. Değil mi? İşte niyeti şuydu, niyeti. Yahu Rasulullah bile aleyhissalatü vesselam niyet okumasını bilmiyordu. Niyet okumak yok, öyle bir şey yok. Levh-ü mahfuza bakıp da nasıl cereyan ettiğini görmek de yok. Ama gel bugün bize sor. Ne yaparız? Eksik bırakmayız. Allah Azze ve Celle bu şekilde davranmaktan bizi muhafaza buyursun. Amin. Kardeşler azıcık daha sıkın inşallah. Çünkü ben sıkıyorum. Bitiyor az bir şey kaldı. Evet kardeşler. Şimdi hikmet sahibi hikmet sahibi alim ve fazilet ehlinin sözler hususunda söylediği cümleleri kelimeleri alalım. Ondan sonra inşallah dersimize nihayet verelim. Evet. Söz geri çevrilmesi mümkün olmayan bir ok gibidir. İnsana dinlediği şeyler konuştuklarından daha fazla yararlı olsun diye bir dil iki kulak verilmiştir. Sağdan soldan geleni toplayacaksın. Ne yapacaksın? Ölçüp biçeceksin. Hayırlıysa Dile getireceksin ki menfaat elde edebilesin. Eğer sağdan soldan iki kulakla duydun, menfaat yok onu dile getirmekte, o zaman ne yapmayacaksın? Konuşma. Dile getirip konuşmayacaksın. Evet, iki taraflı duyup, düşünüp, işin kritiğini yapmak için iki kulak, tek defada akıllıca ve isabetli olarak konuşsun diye bir tek dil, işte işin esprisi budur diyor. Evet, insan söylediği şeyi inkar etmekte zorlanır. Bir şeyi söylersin, inkar etmek istersin, inkar edersin çeşitli meseleler ortaya koyarsın. Ama bir sürü şahit varsa yanında, o şahitler derler dikkat et. Allah Azze ve Celle ne yaptı seni gördü? Melekler yazdı. Burada kıvırmaya çalışma. Ama kişi söylemediği bir şeyi çok kolaylıkla ne yapar inkar eder. Ben söylemedim. Adam şimdi ne yapıyor? Face'te yazıyor. Birisi bir video yapmış. Videoda ne var? Kur'an'a, sünnete muhalefet arz eden bir sürü söz var. Onu ne yapıyor bazı hocalar? Dinliyorlar. İşte şu dakika bu saniyede şöyle söyledin, bu dakika bu saniyede böyle söyledin. Halbuki senin söylediğinin tam zıddına Allah Celle Şanuhu Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahih olarak ne yapmış? Bukhari'de, Müslim'de gelen rivayetle göre şöyle şöyle buyurmuş. Allah ve Resul'ünü mü dinleyeceğiz, seni mi dinleyeceğiz? Deyince adam ne yapıyor? Çılgına dönüyor. Hemen söylüyor. Bana küfretti diyor. Beni tekfir etti diyor. Bu adam harici zihniyetli. Bu adam vahabi. Bu adam zındık. Bu adam fındık. Bana diyor küfretti. O zaman ne yapıyor? Karşı Şekilde saldırıya uğrayan kimse tamam telefonla mı konuştum ben seninle hayır yüz yüze mi konuştum ben seninle hayır nasıl birbirimizden haberdar olduk yazıyla öyle değil mi o zaman diyor ki benim sana küfrettiğimi yazımdan pastelle efendime söyleyeyim pustelle gönder bana herkes ne yapsın görsün benim sana küfrettiğimi adam ispat edebiliyor mu? Ispat edemiyor. Çünkü neden? Sen küfretmedin adama. Ama küfretmiş olsaydın, adam da onu cihazlarla kaydetmiş olsaydı, sen sabahtan akşama kadar değil, kıyamet akşama kadar, aman ben bir şey söylemedim, ha küfretmedim desem, meleklerin kaydettiği gibi cihazlar da kaydediyor. Getir adamı ne yaparsın? Rezil paze edersin. Ama söylenmediğim bir şey için getir ben nereden küfretliysem hangi kelimeyle sana yazdıysam diyorsun adam ne yapıyor? Bir delil getiremiyor. Evet. Sübhanak Ya Rab. Peygamberler bizim için örnek değil mi? İsa Aleyhisselam bir gün ne yapıyor? Köprüde yolda giderken ashabıyla beraber, arkadaşlarıyla beraber bir domuz geliyor karşıdan. İsa Aleyhisselam ne yapıyor? Kenara çekiliyor. Hadi güzellikle diyor geç. Havariler diyorlar ki ya İsa domuz için mi söylüyorsun bunu? Yani domuza bile hadi güzellikle geç mi diyorsun? O zaman ne diyor? Bak ben de biliyorum bunun domuz olduğunu. <gülüyor> Ama diyor dilim kötüye diyor ne yapmasın? Alışmasın. Ya bak bu peygamber bu. <gülüyor> bir peygamber. Dilim kötüye alışmasın diye domuza bile ne yapıyor? hitap ederken, telaffuz ederken medeni bir şekilde kelime konuşuyor. Biz Müslümana... Neden buyurun efendim diyemiyoruz? Neden teşekkür etmiyoruz? Neden onun gönlünü alıcı hoş bir söz söyleyemiyoruz? Evet. Bunu da İmam Malik rahimahullah muvattasında ne yapıyor, zikrediyor? Babu ma yukrahu minel قول kötü sözden ikrah etme babında. Evet arkadaşlar. Ağızdan çıkanı geriye sokmak imkan imkansızdır. Onun için konuştuklarımıza çok çok ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Adam ne yaptı? Bir şey konuştun 40 sene önce. Not etti onu bir yere. 40 sene sonra değiştirdin. Bu sefer ne diyecek? Kırk sene önce böyle söylediğidin. Pişman oldun. Söyleme arkadaş sus. Ama bunu söylemek çok basit. Uygulamak çok zor. Allah Azze ve Celle'den yardım isteyelim. Dilimize sahip çıkmamız hususunda Allah Subhanahu ve Teala bize nusret etsin. Evet. Evet. Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun ağzından ne çıkıyormuş söz. Konuşmuyormuş. Rivayet olunuyor ki Ebu Bekir radıyallahu dilinin üstünde o 7 gram ağırlığında bir taş bulunduruyormuş. Siyah bir taş. Neden? Gayrı ihtiyari bir mesele olur da isteksiz de olsa bir şey çıkar ağzından. Halbuki bu Ebu Bekir bu. Kur'an'dan başka bir şey çıkmayacak, sünnetten başka bir şey çıkmayacak, hayırdan başka bir şey çıkmayacak. Allah Azze ve Celle'nin övdüğü, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok sevdiği kimse. yani konuşacak hali yok. Ama bak ne yapıyor? Olabilir eskazar ağzından fırlar laf ıı, diye 7 gram ağırlığında bir taş dilinin üstünde duruyor. Çıkacak olduğunda o taş ne yapsın? Onu kendine getirsin. Ahmet ibn Hanbel ölüm döşeğinde ne yapıyor? Yatıyor, ölecek artık. O kadar acılar, sızılar içindeyken inlemiyor, tıslamıyor. Diyorlar ki: "Ya Ahmet bu kadar sopa yedin. Kolların kırıldı. Neden inilemiyorsun?" Vallahi diyor melekler ağızdan diyor çıkan diyor her sözü diyor kaydediyorlar. Yarın diyor ahirette bana menfaat verecek bir sözün diyor kayda geçirilmesini istemiyorum. Eh, eh, eh, dese insan. Faydası var mı bunun? Yok. Bunu dahi söylemekten imtina ediyor. Yarın ahirette fayda getirmeyecek bana diye. Kardeşlerim. Dilimizin şerrinden emin olmak için her duyduğumuzu sanki gerçekmiş gibi etrafa yaymayalım. Ve kafa bilmeri ismen an yuhaddisa bi kulli ma semi'a peygamberimiz buyuruyor. Günah olarak diyor her duyduğunu diyor yayması yeter. Günah olarak. Evet, bilmediğimizin de ardına düşmeyelim. Yarım yamalak bir şey öğrendik. Lokma lokma satmaya çalışmayalım. Evet. Bizi ilgilendirmeyen şeyler de şeylerle de ilgilenmeyelim. Kişinin diyor fıkındandır kendisini ilgilendirmeyen şeyin diyor arkasına düşmez. Yarın utanacağımız, pişman olacağımız sözler de bugünden sarf etmekten imtina edelim. Dilimizi sadece hak, hayır, yapıcılık ve zikir yolunda kullanıp Dünya ve ahirette bize faydası olmayan malayani şeylerden de korumaya çalışalım. Evet, dünya ve ahiret rahatının dile hakim ve sahip olmaktan geçtiğini de aklımızdan çıkarmayalım. Allah Subhanahu wa Teala hakkı hak bilip, hakka tabi olmayı, Batılı batıl bilip batıldan çekinmeyi cümlemize nasibi müessel eylesin ve bunu bize kolaylaştırsın. Allah Azze ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amel etmeyi bize nasip etsin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ahiru da'vanen Elhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.